Açık gazete. Dayağı ama kendileri gündelik hayatlarına, direniş hayatına e, başlamışlar, ortada temizlemişler. Zor bir gün geçirdiler. Çok zor bir gün geçirdiler ama gayet kararlı ve zımba gibi terim oydu. Sultan Özcan'ın konuştuğumuz kendisiyle zımba gibi yaptı bizi. Bütün bunlar öğreniyoruz dediler. Evet, istiyorsanız bir de şeyden bahsedelim. Onu galiba e, detaylı bir şekilde aktaramadık. Dün neler oldu Taksim'de? Yani kaç kişi e, bu Yeni Şafak gazetesine döneceğim gene orantılı müdahalede yerinde müdahalede neler oldu neler bitti. Radikal gazetesinden Elif İnce'nin edindiği bilgiye göre dün akşam saat 20.15 sularında başlayan ikinci büyük müdahaleye kadar revire başvuran ya da getirilen yaralıların bilançosu şöyleymiş. 21 kişi kafa travması 11 muhtelif kırık 7 astım krizi bir epilepsi nöbeti. 460 gaz maruziyeti, 81 gaz bombası ve plastik mermiye bağlı tramva ve yaralanma, 10 yanık, 7 de kesik. Olaylar sırasında iki yabancı basın mensubunu göğüs ve boynlarına aldıkları cop darbesiyle yaralanırken bir kişi de kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış. Ve e, Gezi Parkı'ndaki doktorlar bu rakamlara akşam başlayan ve günün en büyük müdahalesi olan olaylara olaylarda yaralananların dahi, dahil olmadığını son müdahaleden sonra 80 kişinin çeşitli şikayetlerle revire geldiğini de açıklamışlar Elif İnce'nin haberine göre. Bir kişi daha vardı ondan da bahsedelim. Ee, Evren Köse, Evren Köse'nin de durumu ağır e, ve Taksim'de yaralanmıştır Radikal Gazetesi'nin haberine göre e, polis saldırısında ciddi bir şekilde... Etkilenen Evren Köse isimli eğlence baygın olduğu ve Şişletval Hastanesi'ne kaldırıldığı söylenmişti. Yurt gazetesinin internet sitesinden aktarıyorum. Ee, ve avukat Efkan Bolaç da eylemcinin son durumuyla ilgili şu bilgileri vermiş. Evren Köse'nin durumu ağır. Evren Köse önce Ermeni Hastanesi'ne götürüldü. Surpagop'a götürüldü galiba. Ee, ancak oradan da Şişletval Hastanesi'ne sevk edildi. Kafatası kırılmış durumda ve beyni artı 18 eline geçmek gerekirse dışarıdaymış ve bilinci açık ve kan kusuyordu sürekli diyor ve kafatasında gaz bombası fişeğinin geldiği kafatasına gaz bombası fişeğinin geldiği düşünülüyor demiş avukat Efkan Bolaç da böyle kritik bir yaralanmada evet, söz konusu olaylar ve bu sayılar ve bu nitelikteki vahşet örnekleri olduğu sürece bir diyalogun çok kolay mümkün olmayacağını da açıkça söylemek ve kabul etmek lazım herhalde. Yani Başbakan Erdoğan'ın söylediği şey de gerçekleşmedi. Tabii ki zaten gerçekleşmesi ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorduk. Bunu söylemedik ama şimdi söyleyebiliriz. Bugün Taksim Gezi ile ilgili heyetin yanı sıra Hasan Kaçan, Necati Şaşmaz ve Gökhan Özdoğuz'u kabul edecekmiş. Ama daha önce kabul edeceğini söylediği, görüşeceğini söylediği... Söyle, düşündüğü, kend, kiminle görüşeceğini de kendisinin seçtiği enteresan bir diyalogdan bahsediyoruz. Evet. Yani dünyada e, benzeri görülmemiş bir diyalog. Yani büyük bir tarihin en büyük direnişlerinden biri var. Belki de en büyüğü e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin. Ve bu sivil direnişte çözüm bulmak için e, kendisiyle görüşecek insanları kendi seçen bir iktidar ve başı var. Evet, bu, bu, bu aklın alacağı bir olay değil yani. Bunlardan iki isim var. Bir Hayko ve Greenpeace kampanyalar yöneticisi, e, Hilal Atıcı, gazeteci Hayko Bağdat'tan bahsediyorum. E, başbakanın yapacak görüşmeleri katılmayacaklarını açıklamış olanlar. BBC'de, BBC Türkçe'nin internet sitesinde bunları görebilmek mümkün. Ve e, Hayko Bağdat görüşmeye katılmayacağını Twitter'dan açıklamış ve Taksim dayanışmasının tavrına uygun olarak... ...bugün yapılması planlanan başbakanlıktaki toplantıya katılmayacağım demiş. Ve başbakan Erdoğan'ın yapacağı bir diğer görüşme ise Greenpeace kampanyalar yöneticisi Hilal Atıcı ile olacaktı deniliyor BBC Türkçe'de. Atıcı başbakanlık basın müşavirliğinden aranarak davet edildiğini belirtmiş. Ancak Atıcı mevcut şiddet ortamında mesajın sağlıklı bir şekilde iletile, iletilemeyeceği... Ve düzgün bir diyalog ortamı olamayacağı gerekçesiyle başbakanın görüşme teklifini reddettiğini de açıklamış. Yani usul olarak, us, usul yeyentem açısından ben böyle bir şeyi hiç duymamıştım şimdiye kadar. Böyle ciddi bir görüşme ve diyalog olması gereken bir kriz durumu var. Ve burada görüşecek tarafları... Kendisi bizzat tayin ediyor. Bunun e, makul bir şekilde sonuçlanmasını beklemek herhalde çok büyük bir saftilik olur. Evet yani Geçiyorum. hükümet dışından ya da bürokratlardan bir kişiyle illa görüşmek isteniliyor galiba. Akıl dışı bir e, evet. duruma sürükleniyor. Zaten e, şey e, polis ablikasının olduğu yerde diyalogdan söz edilemez diyen yani, Taksim'de yanışması zaten... Ancak çok zor okudu bunu. Mücella'nın başladı ama bitiremedi. Çünkü gaz bulutları vardı. Kendisinin de kalp sorunu olduğunu bizzat kendisinden biliyoruz. Mücella yapıcının biber gazı altında, bulutları altında elden ele dolaştırılarak oku, oku, okunan bir açıklama vardı. Bunu sonra ses, sesli olarak da verme fırsatını bulduk. Biz dün taleplerini ve muhatabın kendisi olduğunu da hatırlatıyordu orada. Hükümetin dayanışmayla duran direnişçiler arasında parkçı marjinal ayrımı yapılmasından medet umduğunu anlatmış. Ama o ayrım da artık onun da ötesine geçildiği görülüyor. Kendi seçtiği Hasan Kaçan, Necati Şaşmaz ve Gökhan Özoğuz adlı bunların sanatı yani yazar, oyuncu ve Gökhan Özoğuz'u tanımıyorum. Müzisyenmiş öğrendiğimize göre şimdi şu anda e, bir de e, gene tam ne olduğunu bilemediğim sunucu e, eğlence sektörünün önemli isimlerinden yarıştırma yarışma jürisi üyesi zaman zaman şarkıcı ve oyuncu Hülya Afşar'la da Perşembe günü görüşecekmiş ama bu meselenin özellikle de Taksim gitmenin anlamı olmadığını daha önce söylediğini bildiğimiz Hülya Afşar'ın orada ne konuşacağı konusu e, pek merak konusu olmayacaktır. merakta etmiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir rahatsızlık meselesi var. Onu da hemen söyleyelim. Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve İzmir Milletvekili Erdal Kalkan ve hmm. ...farklı bir ses çıkarttılar. Özellikle... E, ...Günay Erdoğan... ...kürsüde konuşurken... ...Fethin yıl dönümünde İstanbul'da... ...alışveriş merkezi yapmak için... ...75 yıllık ağaçları kesmeye kalkanlar... ...ne Sahati Sultan'ı anlamışlar... ...ne de Yaradan'ın emrini... ...tweetleri atarak dikkat çekmişti. Güney'in tepkisi daha sonra da... ...devam etti. Radikal'den okuyalım. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Erdal Kalkan da polisin protestoculara karşı sert müdahalesi devam ederken Twitter'dan hiç kimse vazgeçilmez değildir. Kim, kimse şah değil, padişah değil. Marur olma padişahım. Senden büyük Allah var. Mesajlar atmış. Önemli e, ve ciddi bir çatlak ama bunun e, burada kalmayıp çok daha kuvvetli bir muhalefete ...dönmesiyle ancak... ...bunun önlenebileceğini düşündüğümü... ...yorum olarak daha önce de söylemiştim. Söylemiştik hatta. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...Alevi kökenli tek milletvekili... ...İbrahim evet. Yiğit de... ...hem... Bu da ...üstelik Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu... ...başkanıymış. Erdoğan'ı hem İstanbul'da yapılacak... ...üçüncü köprüye Yavuz Sultan Selim isminin... ...verilmesini eleştirmiş hem de e, e, %50'yi evinde zor tutuyorum sözünü hatırlatıp Türkiye'de iç savaş mı çıkaracaksınız İnsanlar birbirlerini mi öldürecekler diye konuşmuş New York'tan posta 212 gazetesine konuşmuş yanlıştan dönmek de bir erdemdir ama yapıyor başbakan bunu mesela Kürt milletvekillerine neler söyledi ama sonra Apo'yla bile görüştürdü şeklinde bir değerlendirme yapmış bu da böyle. Başbakanın tutumunun son derece tehlikeli olduğunu söyleyen, soğukkanlı bir dille söyleyen çok önemli bir isim de var. Türkiye tarihçisi Zürher gezi olaylarına sivil toplumun bir yeni bir güce oluşması diye yorumlamış. Bu da Tuğba Tekerek'in yazısında var. Bugünkü taraf gazetesinde Profesör Zürher Menderes'te Erdoğan'da 3 seçim zaferini diktatörlüğe gerekçe olarak gördü diyor. Türkiye tarihçisi olması açısından yakın Türkiye tarihini inceleme, inceleyen bir uzman olması açısından oldukça önemli. Milli irade e, yanılgısından bahsediyor. Erik Yan Türher'den bahsediyoruz. Gezi eylemleri başladığında da Türkiye'deymiş. demiş. Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde Türk Etütleri Enstitüsü'nün başkanlığını da yapmış ve aynı üniversitede de ders veriyor akademisyen. Ee, ço çoğunluğun diktatörlüğünü kurma konusunda <gülüyor> Menderes'e benzetmiş ki naçizane bu mikrofonlardan da e, bizim de aklımıza gelmiş ve söylemiştik bu Menderes e, vatan cephesi dönemi ve çoğunluğun sultası, diktası gibi eğilimlerin çok tehlikeli sonuçlar verebileceğini iş işten geçmeden de bütün toplum ciddi bir yıkıma uğramadan bundan dönülmesi gerektiği konusundaki uyarıları yapanlar arasına önemli bir akademisyen, tarihçi Yan Türherde katılmış oldu. Açık gaste